743 numaralı konu Muhammed bin Mesleme'nin Hazreti Ömer'e seni okun ateşte tutularak düzeltilmesi gibi düzeltirdik demesi. Evet, Hazreti Ömer bir gün Harise oğullarının kuyularının bulunduğu yere gitti. Oraya vardığında Muhammed bin Mesleme'nin de orada bulunduğunu gördü. İbni Mesleme Hazreti Ömer'e biz seni istediğimiz vasıflarda buluyor ve senin için hayırlar diliyoruz. Devletin gelirlerini ve ganimetleri artırıyor ve onlardan yeme hususunda da çok dürüst ve namuslu davranıyorsun. Dahası onları adaletli bir şekilde dağıtıyorsun, eğer bunlardan ayrılacak olursan seni, okun ateşe tutularak düzeltildiği gibi düzeltiriz, dedi. Hazreti Ömer de, beni, haksızlık ve yanlışlıklar yaptığımda düzeltecek bir kavmin başına getirdiğinden dolayı Allah Teala'ya şükürler olsun, dedi.